Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Dünyayı Okumak programının bu haftaki konuğu Müge İplikçi. Kendisini romanlarından tanıyoruz. Bugün de saklambaç romanı üzerinde konuşacağız. Hoş geldiniz Müge hoş bulduk, Hanım. Hoş bulduk. Merhaba, ben Merhaba. de Aytaç. Şimdi Müge İplikçi'nin 18'den çıkan Saklambaç isimli bir romanı var. Bu roman enteresan bir roman. Türkiye'de çünkü 18 yaş biraz aşağısı yukarısı yetişkin herkesin okuyabileceği roman pek yazılmıyor öyle değil mi? Ee, pek söylenemez evet. Ee, peki nedir bunu 18 civarına okutan? Şimdi açıkçası tam manasıyla ben de bilmiyorum. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Dürüst olmak gerekirse. Zor sorumu sorduk Evet ilk başta bu kadar zor soruyla başlamak <gülüyor> gerekiyordu. Şöyle diyeyim aslında o kesim hakikaten çok boş bir alan. Ve bu alanın Türkiye'de yavaş yavaş doldurulmaya başladığına tanık oluyoruz. 18 yaş ve üstü şeklinde çıkmış bir kesim. Bir marka var ve bu markanın işte kitaplarından biri de Saklambaç. 18'i çok önemsiyoruz bizler. Çünkü açıkçası genç insanla buluşmak, genç insanla çetrefil konuları konuşmak, onları düşündürmek, Türkiye'nin geleceği açısından hatta bugün açısından çok kıymetli. Aynen, çünkü söylenilmeyen, konuşulmayan bir sürü şey var. İnsanlar birbirleriyle mış gibi yaparak iletişim halinde ki biz ona iletişim demiyoruz zaten. Kendi tarihini unutmuş bir Toplum olarak yaşıyoruz. Birazcık onu hatırlatmak, yaşadığımız dinamikleri hatırlatmak anlamında e, oluşturmuş bir marka. Şimdi ben şeye dikkat ettim. Özellikle kısa cümleler kullanmaya özen göstermişsiniz. Hmm. Sonra liselilerin, üniversitelerin kullandığı dil boydan boya kitaba yayılmış ve bunda çok başarılısınız. Tebrik ederim. Yani. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> Bundan da haberim yoktu. <gülüyor> Gerçekten öyle. E, oradaki vurgular, e, o canlandırma bence çok başarılı olmuş. Evet. Bu tabi zannediyorum o 18 yaş civarı altı üstü her neyse okuru yakalayacaktır. Kendinden bir şey bulacaktır. Hı hı. Benim ondan hiç şüphem yok. Tabi bir de gittikçe artan bir heyecan dalgası var. Evet. Bu insanı kitapta tutuyor. Evet. Ancak alttan alta da alttan alta da bu ülkede yaşayan insanların tarihine, belleğine, unutmasına değil mi? Hı hı. Çok gönderme var. Ee, bu Eminim pek çok insanın tenine ruhuna dokunuyordur öyle değil mi katılıyor musunuz bana yani? Katılıyorum tabii ki ama yani tekrar edelim bunun genç nüfusa hitap etmesinin de başka bir yanı var Çünkü orta yaşlı ve daha yaşlı grupta hatırlamak veya unutmak sorumlu kavramlarken genç nüfusta hala bir e, belleği taze tutmak gibisinden bir e, gerçeğimiz var. Bu bellek taze tutulursa ne işe yarar? E, Çarçabacak unutmayız ve e, unutmamakta e, zaman içerisinde sağlıklı unutmayı gerektirir. E, bu sağlıklı unutma e, yeni Filizlerin oluşmasına, toplumun artık eski yanlışlarından kurtulmasına yol açabilecek bir imkan da sunar bize. Benim özlemim yazar olarak soracak olursanız bu aslında. Türkiye için ve dünya için istediğim şey bu. Biz ya çok çabuk unutuyoruz ya da hatırladıklarımızı hiç unutmuyoruz. İkisi de bence tehlikeli. Sağlıklı bir şekilde hatırlamak ve sağlıklı bir şekilde unutup yeni şeylere geçmemiz gerekiyor. Şimdi tam da okurken düşündüğüm bir şey vardı. Hatta birkaç gün önce geçen hafta galiba açık, açık gazetede hı hı. sizin önneyi dedi ki evet. ben dedi bir göçmen aileden geliyorum dedi. Evet. Ve göçmenler dedi o tedirginliklerini, o tutunamamalarını, hayatı bir mücadele olarak algılamalarını nesilden nesile aktarırlar dedi. Evet, Şimdi sonra üstüne de sizin saklambaçı okuyunca gerçekten dedesinin yaşadığı o trajediyi torun tekrar canlandırıyor. Hı hı. O göçmen psikolojisi çok iyi var burada. Siz de katılıyor musunuz bu göçmenlerin bunu evet. kuşaktan kuşağa evet. aktardığını? Şimdi hemen bana başka bir kitabımı hatırlattınız. Babamın ardından aslında benim kişisel tarihime yönelik bir romandı. Orada Balkan göçmeni olan bir aileyi anlatıyordum. Dolayısıyla göçmenlik bildiğim bir şey. Yabancı olduğum bir şey değil aslında bu topraklarda hepimiz o göçmenlik duygusunu yaşayıp yokmuş gibi davranmayı tercih ediyoruz Çok güzel söylediniz evet Gerçekten öyle birçok şey gibi bu da öyle Burada da aslında torunun yaşadığı şey başka bir kaçış yani günümüz dinamikleriyle ilgili bir kaçış ama o kaçışı esasen dedesinden aldığı kodla yapıyor. Aynen. Yani e, farklı dinamikler olsa bile aslında değişmeyen çok temelde bir şeyler var. İşte mesela o göçmenliğin yarattığı zeminde kayganlık, e, belleğin sürekli gelgi, e, halde yaşaması ve hep bugünü ertelememiz. Biz şimdiki zamanı yaşayamayan bir toplumuz ne yazık ki. Ve şimdiki zamanı yaşayamadığınız zaman aslında ne geçmişiniz olabiliyor ne de geleceğiniz Tabii burada kolektif kimlik mevzu üzerine aslında bütün bu evet. tartışma Yani oradaki unutma halini o kolektif kimliği yeniden ve yeniden inşa etmek hakikaten şey Burada bu hani 18 diyoruz ama aslında tam bir belki ara, ara kuşak Bu ara hmm. kuşakla empati yapma biçimiyle yetişkinin empati yapma biçimi arasında bir farklılık görüyor musunuz? E, görüyorum e, açıkçası görüyorum şimdi bir de şunu da sorarlar bana e, yetişkinle genç okura yazmak arasında ne fark var? E, açıkçası yetişkine yazdığım zaman dünya böyle kardeşim kusura bakma diyorum. <gülüyor> evet maalesef maalesef üzgünüm. E, ne yaparsan yap başka bir deyişle e, biz bu kadar sürünüyoruz. E, yani e, yetişkine ve genç okur yani yetişkin olmayan ve yetişmekte olan. Ee, okurlara yazdığım zamansa her zaman şöyle bir şey diyorum. Yeryüzü umut vaat eden bir yerdir. Ve bu umudu yakalayabilecek olan sizlersiniz. Ee, neden olmasın? Ee, gerçekten yani umuda inanan biriyim de zaten. Ve bu, bu onlarda çok... İyi bir etki yapıyor. Ee, yani bu mesela saklambaçı ben e, Alman okula da bir biçimde özetle özetle paylaştım. E, oradaki Alman genç... mı dediniz Alman okurların? Evet evet hmm. evet. Almancası mı yayınlandı? Almancası şöyle yayınlanamadı. Ben e, yayın evimi e, ikna edemedim buradaki reality Show'a. Çünkü bana şöyle dedi, böyle bir şov olamaz. İnanın dedim, <gülüyor> Türkiye'de bundan daha beterleri oluyor. <gülüyor> Aynen. Bu yüzden kaybettik yani. Ee, ama onun ötesinde, e, Alman e, genç okurlarla e, bunu özetleyerek konuştuğumda... E, Onlara da hiç yabancı gelmedi. Çünkü onlar da bir e, yüzleşme tabii tabii yani ciddi olarak yaşadıkları bir yüzleşme ve o e, girdapların içerisine düşme ve orada saklanma gibisinden ve tabii ki alınan e, göçmen nüfusun onlarla e, birlikte yaşadığı o kaosla birlikte e, çok ciddi e, savrulmalar e, içerisinde oldukları düşünüldüğünde kitap bir yere oturdu kafalarında. Yani buradaki dede mesela onların bir biçimde kendi hayatlarında olan da bir dede. Ee, orada da bir bir köprü kurduk yani. Reality showda olmasa da. Tabii oradaki e, bunu e, o köprüyü kurduğunuz kişiler e, mesela. Alman vatandaşı evet ama Alman asılı mı? oradaki mesela e, Berlin'deki Kürsper'deki e, 80 sonrası giden e, Türkiye'yle göçmenlerle tabii, tabii, mi tabii. oradaki bir farklılık var belki o ikisi de bambaşka anlamlar ifade ediyor öyle bir ayrım var mı ee, yani bu e, Almanyalı okur Alman olan e, işte göçmen olmayan Falan Hiç filan. öyle bir ayrıma giremedim orada fakat hani dediğiniz çok doğru ee, Alman kimdir sorusu herhalde 2. E, dünya Savaşı'ndan beri sorup durdukları bir soru. soruluyor. <gülüyor> <Yani. gülüyor> <Yani. gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ama sonuç olarak dediğim gibi yeryüzü ya da dünya gerçeği olarak yaşadığımız şeyler çok ortak. Çok ortak. Yani edebiyatın gücü de zaten burada kendini gösteriyor. Yani o insanlık ayıbının, insanın kaçtığı noktaların ortaya çıkması anlamında gözlem gücünüzle yakaladığınız şeyleri insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Şimdi bir de bu kitabın ana teması, yani ana teması demeyelim ama yani temalarından biri göç. Evet. Şu anda da Türkiye'de bu konuşuluyor. Evet. Çok garip rakamlar dolaşıyor etrafta. Yani her ay bin kişinin terk ettiğiyle ilgili filan. Ve habire bir göçmen, bir göç durumundayız. Hı. Bir yandan da bize Suriyeli göçmenler geliyor. Ee, ama göç mevzusu ile ilgili bu kadar yazılıp çizildiğini düşünmüyorum ben, değil mi? Siz ne dersiniz? Ya aslında haksızlık etmeyelim. Yani bu kitapları yazarken birçok kaynak metin buldum ve okudum, yani vaktim yettiğince okudum tabii ki. Ama mesela saklan başta geçen Dersim konusu ee, Türkiye'de çok fazla evet. e, tartışılmış, e, yeterince e, e, karşılık bulmuş bir konu değil. Tabu diyebilir miyiz? Onu e, yani? Evet tabu yani işte e, sakınımı durulması gereken konulardan biri. Hatta mağdurları dahi dokunamıyorlar. Maalesef yani işte buradaki dedi örneği <gülüyor> evet. gibi e, ancak rüyalarında yaşadığı bir yer e, ve bir e, mekan diyelim e, ama işte yani buna çok üz üzülüyorum ben. Yani i̇nsanlar Niçin sadece rüyalarında e, bu, bu gerçekleri yaşayabiliyorlar e, ve nereye kadar yani bu, bu asıl sorunumuz galiba e, rüyalarla gerçekler arasında bir köprünün kurulması şart şart sağlıklı bireyler için şart evet. ee dersimlerin de bunu konuşamaması ayrıca bana çok ilginç geliyor evet. e, hatta e, ben tanık oluyorum e, Alevi olduğunu sonradan öğrenen insanlar var bu Ermeni, oldu. Ermeni olduğunu Ermeni evet. evet. öğrenen insanlar var inanmayan insanlar inanmayanlar da var ama belki e, bu böyle romanlar anlayabiliyor muyum Hı -hı. yani edebiyatının nüfuz etme gücü var ya yani kesinlikle e, yani edebiyat dışı kitaplara göre çok daha güçlü bir nüfuz etme gücü var e, e, belki böyle romanlar insanların e, yüzleşmesini kolaylaştıracaktır. Sizin başınıza geçti mi örneğin bu kitaptan sonra gelip evet. bunu yardımcı anlatır mısınız? Evet evet mısınız yani onu? işte e, galiba Yeditepe Üniversitesi'nde idim e, bir genç çocuk geldi e, ve e, kendi dedesinin bir dersim göçmeni olduğunu, kendisinin bu konuda çok konuşma istekli olduğunu ama ailesinin anne ve babasının bu konuyu konuşmak istemediğini ifade etti bana ve işte o zaman hani o, o heyecanını gördüğüm zaman o çocuğun edebiyatın ne kadar önemli bir işlevi olduğunu bir kez daha anladım. Yani sadece o değildi ama en çok heyecanla gelen oydu galiba ve bir müddet hani yanımdan gidemedi. Yani ee, çok sağ olun. Ve bir şeyler daha konuşmak istedi sanki. Ee, ama yani bunu demesi bile benim açımdan çok önemlidir. Çok kıymetlidir yani. Bir tarafıyla e, sizde yakaladı, o metinde yakaladı. Çünkü evet. e, yani o dersimde işte o normal tarih jargonu içerisinde tartışılmayan şeyler bir tarafıyla... Ee, o kolektif kimlik tarafından ailesinde de bastırılan <gülüyor> ailesi evet. tarafından bastırılan evet. şeyler ama bambaşka bir şeyle e, geçmiş, geçmişiyle belki başka bir formda e, yüzleşmek e, burada bir e, müzik arası verelim mi e, evet. e, Aynur Doğan'a bir e, kulak verelim. E, daya daya diyor bir türkü e, tam da e, aslında konuştuğumuz konuya e, atıfta bulunuyor. E, bakalım e, Mükkan'ım e, beğenecek mi? E, dinleyicilerimizi beğenecek mi? E, Türkçesini YouTube'da altyazı olarak <gülüyor> dinleyicilerimiz YouTube'a girip bakabilirler. E, şimdi Aynur Doğan'dan daya daya diyoruz. Yeah, İzlediğiniz diya ma jan sekhers Doğan'dan dinledik. Kaldığımız yerden e, devam edelim. Şimdi biraz da sizinle Türkiye'deki edebiyat üzerine konuşmak istiyorum. E, gittikçe artan sayıda yeni yazarlar geliyor. Yeni romanlar yayınlanıyor. Evet. E, özellikle romanlar çok da okunuyor. Evet. E, ne yazık ki öykü ve şiirler o kadar şans Hı -hı. bulamıyor. E, ama ne kadarı nitelikli, ne kadarı kalıcı ya da bir romanı nitelikli yapan mesela zamana kalması mıdır? E, ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elbette bir romanı ya da bir edebiyat metnini e, yapıcı ve anlamlı kılan e, zamana yenilmemesi, e, zamana karşı verilen o mücadele. E, peki bu nasıl oluyor? E, sanırım e, evrensel değerlerle e, karşımıza çıktığı zaman ama aynı zamanda da yereli özünde barındırdığı zaman. Ee, bu ikisinin e, diyalektik bağlantısı diyeceğim. Şimdi büyük bir <gülüyor> laf edeceğim. Güzel, ee, Güzel. Ve e, işte o olduğu zaman... E, ...biz bir de tabii ki karşımızdaki yazarın... ...özgün dili dediğimiz o dil var. İşte nedir bu? Virginia Woolf'ta gördüğümüz, James Joyce'da gördüğümüz... ...Dostoyevski'de gördüğümüz vesaire. E, o, o, o görkemli dil ile e, bu iki unsur birleştiğinde... ...o zaman biz insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Ne zamana kadar? Dünya bitene kadar. Ee, bu yüzden edebiyatın gücü var zaten. Bu yüzden e, bütün bu politik e, gel gitler esnasında başta edebiyat olmak üzere sanat hep bertaraf edilmeye çalışılıyor. Çünkü insanın değişmesi ve dönüşmesi anlamında edebiyat gibi sanat da e, inanılmaz bir işleve sahip. İnanılmaz bir dönüştürücü güce sahip. Yani edebiyat politiktir. E, yani e, tabii ki politiktir ama e, şimdi politiktir deyince ben e, sözcükler o kadar savruluyor ki e, günümüzde. E, yani mesela en e, üçkağıtçı insanın ben çok dürüstüm demesi gibi. E, bunu o anlamda da biraz kullanırken tedbirliyim. Yani ben nasıl... edebiyat güzeldir demeyi mesela tercih ederim. <gülüyor> yani çirkin evet. olan edebiyat değil diye düşünüyorum. E, evet yani e, edebiyat bize e, bambaşka bir eşlik açar. Ama bu eşik aslında tanıdığımız bir eşiktir de. Yani eğer yüzleşme gibisinden bir ruh halimiz mevcutsa. Ve en güzeli de tabii gerçek çoğulluktur. Farklı olanın bizimle buluşmasıdır. Ve farklılığın tıpkı açık radyonun motolarından biri gibi insana özgü olmasıdır. Biz farklılıklarımızla güzeliz esasen. Aynen. Ancak bu ne yazık ki... Sizin de dediğiniz gibi politik anlamda tercih edilmeyen bir şey. Evet orada politik olmaktan o etkileşimle yeniden inşayı ifade <gülüyor> <ihmal> ettiğimi de <gülüyor> dinleyicilerimize böyle bir parantez içinde vereyim. E, şimdi her e, konuğumuzdan kendi e, kitabından bir bölüm okumasını hmm. istiyoruz. E, sizin için uygunsa e, bugünü e, bugüne bir hatıra kalsın diye bir e, bölüm okuma şansımız olur mu? Olur tabii ki Lütfen. neden olmasın. Ee, üstelik sizin tercih ettiğiniz bölümlerden birini <gülüyor> okuyacağım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet ee, burada ıı, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bana yardımcı olun birazcık. Çeho'la tamam. ee, ilgili e, bir tiyatrocu olmak isteyen, tiyatro sanatçısı olmak isteyen bir kızın e, konuşmasına... Evet, kahramanımızın geleceğiz. arkadaşı bir türlü Kazanamıyor konservatörde evet, evet, öyle bir derdi evet, var. Doğru öyleydi <gülüyor> yani, bu, bu, Buradan da bir konservatörler Artsın diye çağrımı yapsak ne yaptık yani? insanlar giremiyor olmuyor <gülüyor> bu O yüzden bu her işleri. fırsatı değerlendirip Bir oyunculuğa giriyor <gülüyor> Evet şimdi okuyorum he. Lütfen Buyurun. Tamam. Ee, Juju da tuhaf tuhaf şeyler Mırıldanıyordu Kaçamak kaçamak baktım ona Sadece Mart dedi ne martısı dedim bönbön. Bön. Çeo be dedi. Çeo'nun martısı. Oyun içinde oyundur ilk sahne. Bu da öyle bir şeye benziyor. Haklıydı galiba. Karma karışık bir suratla martıdan sözler mırıldanmaya başladı. Sayıklar gibi. Sonra yüksek sesle. O tiyatro sınavına mutlaka gireceğim ve bu kez kesinlikle kazanacağım dedi. Çaresizce başımı salladım. Harika. Aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... Şimdi evet. programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz Bir de bu aralar galiba Candan yeni bir kitabınız çıktı Birkaç laftan evet, onu üzerine evet. etmek ister yeni misiniz? Yeni bebeğim ee, Çok teşekkür ederim bana Böyle mi söylüyorsunuz yeni <gülüyor> evet, e, Geçen bir arkadaşımın dedi e, Çok çocuklu bir ailenin anası gibisin dedi e, 19 tane filan bir kita kitabım çok oldu Çok güzel e, Sağ olun evet, Doğurgan bir anneyim Muhteşem. E, Biz kadınlar böyleyiz <gülüyor> Son sahnelerde e, Hakikaten teşekkür ederim bana bu Verdiğiniz için e, çok özel isimler sözlüğü Can'dan çıktı bir öykü kitabı benim ilk gözarım e, ve e, ilk gözarım yayın evlerinden biri olan Can'a tekrar dönüş yaptım çünkü diğer kitapların başka bir yayın evindeydi Everest'teydi o da e, gerçekten sevdiğim bir yayın evi e, ne diyeyim o kitabı da okuyun <gülüyor> <gülüyor> yani başka bir programda konuk olayım. <gülüyor> Peki evet. son kapatmadan önce son sorumu sormak istiyorum. Size yazı yazdıran nedir? Ah. Program kapanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet öyle gözüküyor. Ee, açıkçası birçok bir gittiğim yerde söylediğim şeyi burada da söyleyeyim. Ee, hakikaten bugün tek parçaysam bunun nedeni yazı yazıyor olmamdır. Ee, bir kadın olarak e, Türkiye'de yazı yazmanın zorluğunu ancak e, bir kadın bilebilir diyeceğim size. Burada hani, e, ayrımcılığa dair bir vurgu değil. Bu hakikaten değil. E, ama sadece kadın olmak da değil. Bu, bu ülkede insan olmak da zor. Hı -hı. E, aynı zamanda düşünmek de... Ee, çok ciddi e, sorunlar getiriyor yanı başında. Ama siz de bugün buradasınız. Niçin açık radyodasınız yani? <gülüyor> yani siz <var, gülüyor> yani siz de yani. Burada soruları sadece biz soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler ben sevgili dinleyiciler, Müge İplikçi ile beraberdik. Saklambacı konuştuk. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.